Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Teala sizinle beraber olursa Allah Teala'nın rahmeti, nusreti sizinle olursa Bütün dünya karşınızda dursa bir manası yoktur Allah Teala sizin karşınızda olsa Bütün dünya sizinle birlikte olsa Ordular sizin emrinizde olsa Onun da bir kıymeti yoktur وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَيْشْفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ رَادَّ لِفَضْلِهُ Eğer Allah Teala felakete, helakete hüküm verdiyse, gelecek felaketi, zararı, defedecek sadece odur. Eğer hayrı murad ettiyse ona engel olacak da yeryüzünde hiçbir güç, hiçbir ordu yoktur. Her şey onun idaresinde, her şey onun kuvveti, kudretindedir. Çünkü o görür, o bilir. O sizin hakkınızda kurulan bütün tuzakları duyar. Vakad mekaru mekeruhum ve indallahi mekruhüm ve in kana mekruhüm litazula minhu Onlar tuzak kuruyorlardı. Peygamberlere tuzak kurdular. Allah ve Resul davasının anlatılmasının önüne geçmek için tuzak kurdular. İşlerinden adam çıkardılar. Onlarla içeriden vurmaya çalıştılar. İçerden çökerteceklerdi. Vakad mekaru mekrahum ve indallahi mekruhüm. Fakat Allah azze ve celle onların planlarını biliyordu. O planları defedecek kuvvet ve kudretin sahibidir. Onlar o kadar güçlü planlar kurdular ki o planlarla o tuzaklarla dağları bile yerinden sökeceklerdi. Fakat ve in tasbiru ve tattaku la yadurkum kaydihim şey'a. Er siz ey müminler ve in tasbiru ve tattaku. Eğer sabrederseniz, muttakî olursanız la yadurkum kaydihim şey'a. Onların tuzakları, onların planları, hileleri asla size zarar veremeyecek. Yani sen ve in tasbiru sokağa çıktığında Okula gittiğinde çarşıda yürürken Hazreti Yusuf gibi önünde Züleyha'lar yürürken gözüne sahip çıkarsan iffetine, ahlakına Peygamber Ali sallallahu ve selam'a olan ittibaya sahip çıkarsan ben Hazreti Muhammed aleyhisselamın sallamun ümmetiyim dersen ve intasbiru sabredersen ve la tehinu ve la üzerine geliyorlar. Oradan iftiralar var, buradan buhtanlar var, şuradan tuzaklar kuruyorlar, içerden geliyorlar, dışardan geliyorlar. Walla tehinu, walla tahzenu. Sen bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle Allah Hazreti ve Celleye itibat değsen, o noktada bir sabrın varsa, belalar geliyor, yağıyor semadan, yağmur gibi yağıyor. ''Ama senin bir metanetin var, senin bir sabrın var, burada kalacak.'' Ölene kadar istikamet diyorsun. Ölene kadar İslam diyorsun. Sadece evde değil, sadece camide değil, her yerde, her zaman İslam diyorsan. Ve intasbiru ve tattaku. La yedurukum keyduhum şey'a. O zaman onların tuzakları, dağları yerinden sökecek kadar güçlü olsa bile, Allah'ın inayetiyle size zarar veremeyecek. Aşacaksınız gideceksiniz. Ya eyhellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Eğer Allah'a yardım ederseniz in tansurullaha. Onun yoluna, onun davasına, onun dinine, ona iman edenlere yardım ederseniz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetiyle beraber olursanız in yansurkum. Allah size yardım edecek. Yardımın madde planında şartlarını yerine getireceksiniz. Muttaki olacaksınız. Sabredeceksiniz. İbadette sabrınız olacak. Tetecafa cunubuhumu'l madaci'a yadun rabbuhum. Yadun rabbuhum haufan ve tama. Gecenin yarısına kadar ayakta kalacaksınız. Mutalanız muzakeriniz olacak. Ümmetin sorunlarını çözebilmek için başınızı alacaksınız iki elinizin arasına Kur'an'a hakime bakacaksınız Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnetine bakacaksınız okulda hayatta cemiyette ben bunları nasıl tatbik edebilirim ona dair bir cehdiniz olacak yani sabredeceksiniz sonra wa'iddulehum mastadatum min kua Kuvvet hazırlayacaksınız. Onlar üzerinize gelecekler. O gelişleri karşısında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem madde planında şartları nasıl yerine getirdi? Siz de o şartları yerine getireceksiniz. Müslüman genç, kafirden daha güçlü olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam El-mu'minul kaviyyu khayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid da'if. Güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlı. Yani senin riyazetin olacak, eline, ayağına şecaatı verecek, antrenmanların olacak, kafirle hesaplaşacak bir iraden mi olacak senin? Hz. Hamza'ya bakacaksın, halide bakacaksın, Ömer'e bakacaksın, Allahu Ekber'in sokakta, cemiyette, okulda, her yerde tecellisine bakacaksın. Yürürken yolda Hz. İbrahim gibi gideceksin. Sağımda kim var? Solumda kim var? Ona bakmayacaksın. Korkuya hikmet demeyeceksin. Maslahat, başını kuma sokmak olmayacak. Meydan yerine çıkmak gerektiğinde, eğer bir yalan var, bir tuzak var, bir mekir var, insanları bir felakete sürüklüyorlar. Korkuya hikmet dediler. Herkes sükut orucuna girdiyse sen her türlü bedeli ödeyeceksin. Zafer ya Rabbi diyeceksin. İnna fetahna leke fethen Allah'tan gelecek. Fakat o fethi sabırla alacaksınız. O fethi takva ile alacaksınız. O fethi Allah yolunda bir cehdiniz olacak, mücadeleniz olacak. Güç hazırlayacaksınız, kuvvet hazırlayacaksınız. Yani siz bir şey ödeyeceksiniz Allah'a. Eğer bunları verirseniz, in <gülüyor> tansurullah Onun dinine yardım ederseniz Allah size yardım ve men nasru illa min indillah Zafer Allah Azze ve Celle'den Onun katından gelecek Lekad radıyallahu anil mu'minin İz yubayi'ûneke tehteşşecereti fe'alime ma fi kulûbihim Fe'enzele sekînete aleyhim ...Allah Resulü dönüyordu ashabıyla beraber... ...Hazreti Ömer yanına gelmişti... ...Ya Resulallah diyordu... ...Sen Allah'ın peygamberi değil misin... ...Neden Hudeybiye'den ayrılıyoruz... ...Neden Kabe'ye gitmiyoruz... ...Neden küfür yobazlarıyla hesaplaşmıyoruz... Oradan dönüyordu peygamber Sahabe ağlıyordu Neden Hudeybiye'den dönüyoruz Ya Rabbi diyorlardı Neden neden Ya Resulallah Diyorlardı Fakat o zaman Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a Biat edenlere, onların yüreklerine semadan sekineti indirdi. Sabrı indirdi, huzuru indirdi. Oradan Hayber'e gittiler. Allah onları Hayber'in Fatihi yaptı. Oradan Mekke'ye yürüdüler. Mekke'nin Fatihi oldular. Yani siz madde planında yapacaklarınızı yapıyorsunuz. Takvanız var. ibadetiniz var. Gözünüze sahip çıkıyorsunuz. Günahlardan uzak duruyorsunuz. İşte bu kadar yaptım ya Rabbi diyorsunuz. Kuvvetinizi de hazırladınız. Sonra elinizi kaldırdınız. Peygamberi Ekber Aleyhissalatu vesselam gibi Allahumma aizzil islam bi ahadil umrayn. Ya Rabbi işte şurada sabrı, takvayı kuşanan, kendi imkanlarınca güç ve kuvvetlerini seferber eden 39 sahabiyle Erkam'ın evindeyiz sana yalvarıyoruz Allah'ım. ve eyyidil İslam Allahümme a'izzel İslam bi'ahadil umarayn İki Ömer'den biriyle dinini teyit ile ya Rabbi Kapı çalar Ömer gelir Sahabe Hazreti Hamza oradadır Ömer'in niyetini bilmezler Ömer evinden Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit etmek için çıkmıştır. Ama Ömer o kapıya gelir. Kapı açılınca eşhedü en la illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bütün varlığımla şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Bütün varlığımla şahadet ederim ki sen Allah'ın resulüsün. Peygamber Allahu ekber diyor. Sahabe Allahu ekber diyor. Kabe'de Allahu Ekber demek yasaktı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Müslümanlara saldırıyorlardı. Ama şimdi Mekke'de bütün dağlar tekbir sesleriyle yankılanıyor. Sabrınız, takvanız, mücadeleniz var. Allah yolunda güç, kuvvet hazırlıyorsunuz. Buradayım ya Rabbi. Nemrutlar, firavunlar geldiği zaman Anadolu cephesini korumak, müdafaa etmek için buradayım ya Rabbi diyorsunuz. Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldırıyor, önünüzden engeller açılıyor. Peygamber Ekber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ''İnnel ve beyne usbuayn min asabi Rahman. Bütün kalpler, bütün yürekler Allah Azze ve Celle'nin iki parmağı arasındadır. Yani maddeden münezzeh olarak Allah Azze ve Celle'nin kudretindedir bütün kalpler. Dilediği yöne bütün kalpleri bir anda çevirir. Bir adam var, korkuyor, endişesi var. Onlar gelir diyor, şunlar şunu yapar diyor. Bana iftira ederler. Tuzak kurarlar hakkı söylersem yolumda şunları yaparlar bunları yaparlar fakat eğer o madde planında bütün her şey yaparsa lekadı radiyallahu anil mu'minin idi yuba yau neketahte şejerati fa'limama fi kulubihim f'anzal sekine t'alehim. Allah o yüreği sekinet indirecek. Hazreti Muaz gibi olacak. Hazreti Abdullah ibn Mesud gibi olacak. Rahman suresi nazil olunca kim gidecek? Kim okuyacak? Darun Nedve'nin önünde bu sureyi kim okuyacak diye sorulduğunda Ben ya Resulallah demişti Sen yapamazsın Abdullah Senin arkanda kimseler yok Seni öldürürler Seni parçalarlar Sen dur demişlerdi Kalkmıştı yerinden Darun Nedve'nin önüne gelmişti Errahman allemen kuran Halakal insane allemehul beyan Dinle ey Darun Nedve, dinle Mısır, dinle Roma, dinle İran diyordu. İnsanı yaratan, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle konuşuyor diyordu. Öldürene kadar dövdüler Abdullah İbni Mesud'u. Ebu Zer gibi oluyorsunuz, Hazreti Musa gibi oluyorsunuz. İzheb ente ve bu fe katila inna hâhuna ka'idun. Eğer takvası yoksa, sabrı metaneti yoksa, çevrenizdeki adamlar diyorlar ki size, sana ne oluyor ya? Sen nereye ayağa kalkıyorsun? Sana mı kaldı hakkı söylemek? Eğer sen bunları söylemeye devam edeceksen, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ Sen ve Rabbin git Musa demişlerdi. فَقَاتِ لَا inna هَا هُنَا Sen Rabbinle git savaş. Biz bu adamlarla mücadele edemeyiz. Biz burada kalıyoruz, biz buradayız demişlerdi Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa bütün varlığıyla iman etmişti. Allah yolunda bedel ödemişti. Felamma tara al-cem'an qala ashabu Musa inna lamudracun qala kalla rabbi onlar korkuyorlardı Firavun geliyor arkadan demişlerdi kuşattı bizi her şey bitti dediler ki Allah denizi yardı Musa karşıya geçti madde planında yaptıklarınızı yapıyorsunuz Allah'a takdim ediyorsunuz, zafer yarabbi diyorsunuz, mazlumların yolunu aç Allah'ım diyorsunuz. Eğer bunlar varsa Allah kalbinize müdahale ediyor. Yalnız başına olsanız bile hakkın bayraktarı oluyorsunuz, Allah'la berabersiniz. Allah'la beraber olanın önünde kim durabilir ki diyorsunuz. O yoldasınız, cehdiniz, mücadeleniz var. Rabbim karşınızda olanların kalbine, yüreğine, semadan korkular yağdırıyor. Size cesaret, size şecaat geliyor. Onlarda korkular var. Suvarum min hayatit tabiinde. Hasan Basri'ye dair şöyle bir olay anlatılır. Hacacı Hacı zalim, Said bin Cübeyr'i şehit eden o büyük zalim. Bir saray yapar vasıt şehrinde Hasan Basri'nin emri bil marufundan Nehyanın münkerinden rahatsız olur Hasan Basri'yi tutuklatır sarayına getirir Adamlar Hasan Basri'yi saraya götürüyorlar Sarayda sayıaf orada Cellatlar orada bekliyorlar Şehit edecekler, öldürecekler Hasan Basri hazretlerini Tabi'nin o büyük halimini sarayda öldürecekler Her şeyi hazırlamışlar İdam edecekleri adamın altına bir bez sererlerdi Kan yere damlamasın diye Onu da hazırlamışlar Adamlar bekliyorlar O sırada kapı açılır Hasan Basri rahmetullahi aleyh Büyük bir vakarla Azametle Allah'ın adıyla Haccacı zalimin sarayına girer O an Haccacı zalimin hali değişir Peygamber aleyhissalatu vesselam Buyurmuşlardı ya ''İnnel kulube beyne usbuaynı min Rahman. Bütün o kadler Allah Teala'nın parmakları arasındadır. Dilediği yöne o kadleri, o yürekleri çevirir. Haccacı zalim, ''Ya seyyidel ulema'' der. Ey alimlerin efendisi, kalkar, onu yanına oturtur, ona ikram eder. Sonra Hasan Basri ayrılır saraydan. Giderken katip yanına gelir, kapıcı yanına gelir. Ey Hasan derler, seni bu adam öldürecekti, cellatlar oradaydı, Said bin Cübeyr'in katili bu adam, ümmetin katili bu adam, fakat sen o saraya girerken dudaklarında ifadeler vardı, neler söylüyordun, neler oldu, seni öldürecek adam, nasıl sana ya seyyidel olama dedi, ey alimlerin efendisi dedi, oraya girerken Rabbime tevekkül ettim. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele Lehul mulkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadîr Ya Rabbi senden başka ilah yoktur diyordum Ya Rabbi diyordum Allahümme ceal fitnetahu aleyye berden ve selamen kema cealten nara ala İbrahim'e berden ve selama Ya Rabbi nasıl İbrahim'e kurulan o tuzağı nasıl İbrahim'in ateşini soğuk ve selamete çevirdiysen sen her şeylere kadirsin Allah'ım bana kurulan bu tuzağı da soğuk ve selamete çevir Ya Rabbi diye ona iltica ettim fedküruni <gülüyor> edkürkum o buyurmuştu ki beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım Ya Rabbi namazda dururken Allahu Ekber derken hep senin azametini düşünüyordum Şimdi bu saraya cellatların beni beklediği saraya girerken Allahu Ekber diyerek girdim Ya Rabbi Eğer ölüm mukadder ise bu fitneyi selamete çevir Allah'ım ...Allah kalbe müdahale ediyor... ...Hasan Basri Hazretleri selametle oradan... ...çıkıyor medresesine dönüyor... ...Zalimler var, kafirler var... ...Musul'da, Halep'te... ...Hama'da, Hımız'ta... ...Âlemi İslam'ın şehirlerinde tuzaklar var... Her gün yeni tuzaklar kuruyorlar. Önce birilerine müsaade ediyorlar. Onları Musul'a soktular. Musul, sünnet ve cemaat akidesine bağlı. insanların yaşadığı bir şehir. Ey zalimler! Madem o Musul'dakileri oradan çıkaracak kadar kuvvetiniz vardı. Şu kadar zaman önce... Onların oraya girmesine neden müsaade ettiniz? Çünkü tuzakları var. Vakad mekaru makrahum ve Onlar tuzak kuruyorlar. Orada sahabeyi seven, sahabenin yolunda giden, ehli sünnet akidesinde bir Müslüman bırakmayacaklar. Onları dışarıya çıkaracaklar ve sonra İran'daki Mecusillere bırakacaklar. Büyük bir katliam yapacaklar. Sonra o adamları sur şehirlerine gönderecekler. Şu kadar zaman sonra oraları kuşatacaklar. Oralarda yeni filmler çevirecekler. Yeni tuzaklar olacak. Eğer sen Allah ile beraber olursan, bütün dünya karşında dursa, madde planında yapman gerekenleri yaparsan, sabrın olursa, takvan olursa, güç, kuvvet hazırlarsan, Allah sana zafer ihsan edecek. Peygamber aleyhissalatu vesselama, Selçuklu devletine, Selahaddin Eyyubi'ye, Osmanlı'ya nasıl zafer ihsan ettiyse, yeniden bu mazlum ümmetin, mağdur ümmetin Allah hazze ve celle yolunu açacak. Kardeşim, fakirsin mazlumsun. Akşam evine ekmek götüremiyorsun. Ama Allah seninle beraber. Ve men yetekillaha yecallahu mahraca ve min haythu yahtesib. Bir bakıyorsun ki kapı çalıyor. İnsanlar ellerinde poşetlerle gelmişler. Sana ikramda bulunuyorlar. Takvan var, Allah kapıları açıyor. Hesap etmediğin yerden sana rızıklar gönderiyor. Ve Eyyub izna da Rabbuhu enni mesenya yadur ve ente rahimin. Hastalıklar seni kuşattı. Doktorlar bunun çaresi yok diyor. Hazreti Eyyub gibi Allah'a bütün varlığınla, mevcudiyetinle bağlandın. O seninle, o mikroplar bütün bedenini emmişler, kanını emmişler, iliklerini emmişler. Yerden semaya senin duaların yükseliyor. Allah Azze ve Celle senin dualarına icabet ediyor. Allah seninle, bütün dünya senin karşında olsa, zalimler ordularını kaldırsalar, ordular gönderseler. O ordular gelirken uçakları gönderiyorlar. Onlar o zalimlerini, o putlarını çağırsalar vuruyor Kur'an Hakim O putlar onlara icabet edemezler Yani onlar uçaklarını kaldırsalar, uçaklarını sizin üzerinize gönderseler O uçaklar semada düşse, Allah Teala onların düşmesine hüküm verse O uçaklar düşerken Pentakonla iletişime gelseler Pentagon düşen uçakları durdurabilir mi Hayır durduramaz? Onlara yetişemez Onlara imdad edemez Ama siz kuşatıldınız Hz Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnındasınız Fenaadafi zulümati El ilahe lla en Te subhaneke inni kum cuminzalimiin. Ya Rabbi diyorsunuz. Sana bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle iltica ettim فَنَادَا فِي الظُّلُّمَاتِ Karanlıkların içinde yalvarıyorsunuz Balığın karanlığı var, denizin karanlığı var, gecenin karanlığı var Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet ediyor Sizi balığın karnından çıkarıyor Hz. Yunus'u sana anlatıyor Yani diyor ki o tonlar ağırlığında Balığın karnına düşen Yunus'u balık eritecekti. Ama Allah Azze ve Celle Yunus'u orada nasıl koruduysa, kurtardıysa seni de koruyacak. Maddi planında şartları yerine getir. Amerika'nın uçağı düşerken NASA'dan müdahale etseler, uydudan müdahale etseler, onları durduramazlar ya da pilotları duyamazlar fakat ''Allahu la ilahe illa huvel kayyum, la te'ekhuduhu ve la nevm'' Sen öyle bir Allah'la berabersin ki, öyle bir Allah'a varıyorsun ki, o gece de dualarına icabet eder, gündüz de icabet eder. Aradığın adamlar, kurtarma merkezleri, belki telefonları çekim alanında değildir. Belki kapalıdır, belki gelmek isterler, hava şartları müsait değildir, gelemezler. Fakat İbrahim'i ateşin içinde yakmayan, balığın karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran, Hazreti Musa'nın önünde denizleri yaran Allah Azze ve Celle, onun ne uyuması ne uyuklaması var. Eğer madde planında şartları yerine getirdiysek ve in tasbiru ve tatku la yadurkum şeya sabrınız varsa ibadette akidede günaha girmeme noktasında sabrınız varsa bütün dünya toplansa tuzaklar kursalar bu ümmeti yıkamayacaklar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri yeniden o sahabeyi nasıl ayağa kaldırdıysa yeniden ayağa kalkacaklar.